Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerime devamında 70. ayet-i kerime buyuruyor ki, Estaizu billah, ve aradu bihi keydâ. Ve onlar İbrahim aleyhisselama bir kötülük yapmak istediler, bir tuzak kurdular. Peki, onlar yaptılar da Allah ne yaptı? وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَر۪ينَ Onları en büyük zarara uğrayanlar yaptık. En büyük zarara uğrattık onları. En büyük zarara uğrattık dediğimiz zaman Türkçe'de sadece bir zarar. Ama ayet-i kerimenin asıl manası şu, onları en büyük zarara uğrayanlar, yani zarara uğramak onların yakasını bırakmayan bir vasıf olur. Hep onlarla beraber, yani hüsran bir defa değil, geçici değil, kalıcı olmak üzere, onlarla beraber kalıcı olmak suretiyle onları en ileri derecede hüsrana uğrayanlar kıldık. Onun için Hak yolun yolcuları korkmasın. Allah onlarla beraber onların karşı olduğu kimselere Allah da karşıdır. Allah yolunun yolcularına Allah'ın dost onların düşmanlarına da Allah'ın düşman olması yetmez mi? Bundan daha büyük yardım olur mu? Bundan daha büyük güç olur mu? Bundan daha büyük destek olur mu? Onun için Suriyeliler Müslümanlar ilk ayaklandıkları zaman çok harika bir slogan bana göre hediye ettiler Müslümanlara. Mene gayrek ya Allah. Ya. Senden başka kimsemiz yok ey Allah'ım. Yetiyor. Vallahi yetiyor. <gülüyor> Sen varsan başkasına gerek yok ki. Hiç. Allah'ın yardımını aldıktan sonra varsa bütün dünya düşman olsun. Hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Ona bakmak. İşte allah Teala böyle. İbrahim Aleyhisselam'a bir tuzak vurmak istediler. Bir hile yapmak istediler. Onu yakmak istediler. Cenab-ı Allah onları yaptı? Fecealnehumul <gülüyor> ekserîn. Onları en ileri derecede üsrana uğrayanlar yaptık. Ona ne yaptık? Ve neccaynahu ve Lut'a ila al-ard allati lil Allah. Onu ve Lut'u alemler için mübarek kıldığımız topraklara ulaştırarak kurtardık. Çünkü Peygamberleri inkar eden zalimler helak edilmeden önce evvela iman edenler ve peygamberler oradan ayrılırlar. Helak sırf kafirler üzerine gelir. Onun için şu anda kafirler, şu dünya kafirleri müminlerin varlığının kendileri için ne kıymet ifade ettiğini bilmeyecek kadar cahildir. Müminlerin aralarında bulunmaları onların ilahi bir azapla helak edilmelerine karşı aynı zamanda bir teminattır. teminattır. Cenab-ı Allah ne diyor Peygamber aleyhissalatü Biz sen onların aralarında bulunduğun sürece onları helak edecek değiliz. Onu beraberindeki iman edenlerle birlikte kurtardık ailenle beraber çık git dedik gibi Nuh aleyhisselam bunun en açık örneği evvela müminler kafirlerin arasından ayrılıyor çıkıyor ondan sonra kafirler helak ediyor yani müminlerin kafirler arasında bulunması kafirler için bir manada bir emandır bir nimettir bunun farkına varmıyorlar İbrahim Aleyhisselam ayrılmadan önce neredeydi? Irak topraklarındaydı. Bu yıldızlara tapma hadiseleriyle ilgili tebliği, putlara tapmalarıyla ilgili tebliği, ateşe atılmak istemesi hep Nemrut'un hakim olduğu Irak topraklarındaydı. Bir rivayete göre Nemrud da İran, Bağlı Irak eyaletinin eyalet büyüğüydü. Eyalet valisi diyelim idi. Her neyse Allah'ın düşmanlarından bir kafir o da akıbetini buldu. Kurtarıldığı yerde Lut Aleyhisselam'la birlikte mübarek kılınmış bugünkü Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan topraklarının bulunduğu bilad Şam'dır. Biz Şam'a Şam diye sadece devlet merkezi olan şehri anlıyoruz. Gerçekte Şam bütün bu saydığım ülkelerin bulunduğu toprakların büyük toprak parçasının adıdır. Adıdır. Ve burası yalnız sıradan kimseler için değil veya dar alanlı, bereketli kılınmış bir toprak değil. Bütün alemler için mübarek kıldığımız topraklar. Bu vesileyle, miraç vesilesiyle bu topraklar işte miraç topraklarıdır. Cenab-ı Allah'ın mübarek kıldığı topraklardır bunlar. Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan merkezi olan, bu toprakların merkezi olan, kalbi olan Mescid-i Aksa'ya hicret ettiği topraklar veya e, İsrail'e geldiği topraklar bu topraklardır. Bu toprakların ümmetin kontrolünde bulunması, Müslüman ümmetin bütün topraklarının teminat altında olması demektir. Bizler ümmet olarak özellikle bizleri ulus devletlere emperyalistler böldükten sonra bu toprakların ümmet için ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilmiyoruz. Unuttuk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise 14 asır önce Şam topraklarında cihad etmenin, bu topraklarda murabıtlık yapmanın bu toprakları korumak için asker olmanın, mücahit olmanın önemini 14 asır önce onlarca, belki yüze yakın hadisle zikretmiş dile getirmiştir. Bugün şöyle dünya coğrafyasını, Orta Doğu coğrafyasını sevmiyorum bu isimlendirmeyi çünkü bu isimlendirme İngilizlerin isimlendirmesidir Sömürcü İngilizlerin Sömürgeci İngilizlerin Adlandırmasıdır O haritaya baktığınız zaman Şam'ın Bölge için Ne kadar büyük bir Stratejik önem taşıdığını Anlarsınız Osmanlı İstanbul'dan önce Şam'da kuşatıldı Çanakkale'den önce Bilad-ül Şam'da çıkarttık. Uşadık. Biz önce Bilad-ül Şam'ı kaybettik. Balkanları kaybettik. Ondan sonra diğer topraklarımızı kaybettik. Ve nizamımızı, hilafetimizi kaybettik. Ümmet için biz toprak toprağa bağlı yaşayan bir ümmet değiliz. Ama din yeryüzünde hakim olur. Toprağın ehemmiyeti Allah'ın dininin üzerine ikame edilmesinden dolayı geliyor. Onun için önemlidir. Dolayısıyla bu toprağın coğrafyanın askeri bakımdan şartlarını, imkanlarını, özelliklerini koruma, savunma imkanlarını vesairesini de hesaba ümmet katmak zorundadır. Bizim ufkumuzu daralttılar. Sen Türkiye'sin dediler, Türkiye hududunun ötesini düşündürtmediler, düşünemez olduk. Sen Irak'sın dediler, Irak'ın ötesini düşünemez olduk. Pakistansın dediler, Tunus'sun dediler, Yemen'sin dediler, Cezayir'dirsin dediler, dediler de dediler. Çok senelerce önce. Allah rahmet eylesin, Müslümanca bilinen bir profesör, bize bir konferans veriyor. Ben de üniversite öğrencisiyiz, dinliyorum. İşte arkadaşlar diyor, Allah şükür şu kadar yıl önce, şu kadar İslam devleti vardı, 5-6 erdeyse, şimdi 30'u aşkın İslam devletimiz var. Ben kendi kendime eyvah dedim. Müslüman dediğimiz hocamız daha bu işin vahametinin farkında değil Bunun neresine seviniyorsun? Ha, kafirler def edildi diye sevinebilirim. O o manada kabul edebilirim. Hay hay. Fakat ya kafirler gidince bıraktıkları kafir nizamlara ne diyeceğiz? İslam topraklarını bölüp coğrafyasını paramparça edip her birisinin başına kendi kuklalarını ve kukla rejimlerini yerleştirmelerine ne diyeceğiz? İşte bizi böyle parçaladılar. Küveytli küçücük bir üçgen için hapsoludu her şeyiyle. Küveyt diye bir devlet mi var tarihte ya? Onun tarihi temelleri ne? Yok öyle bir şey. İslam'dan önce Hadramut vardı. İslam'dan önce Yemen vardı. Şu vardı bu vardı. Ama İslam geldi. Bunların hepsinin de sonunu getirdi kardeşim. Niye biz İslam'dan önce cahiliyeye döndürüldük? Bunu niye kabul ettik? Ulus devlet tam bir cahiliye projesidir. <gülüyor> İslam'la zerre kadar alakası yoktur. Çünkü her şeyimizi daraltır. Ufkumuzu başta olmak üzere ideallerimizi, vizyonumuzu geleceğe dair düşüncelerimizi Allah'ın dininin hakimiyet alanını en önemli hususlardan birisi bu. Hepsini daraltır. Onun için bakın Cenab-ı Allah İbrahim aleyhisselam için sınır tanımıyor. Oraktan çıktı. Bilal-i geldi. Mısır'a gidecek. Ve Bekka'ya gidecek. Bir peygamber seyahatiyle ümmeti ufuktan ufa böyle gezdirir. İmanın vatanı hakim olduğu alanlardır diyor. Ve peygamberler böyle sınır çizer. Böyle hedef gösterir. Yüce Resul Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yürütülürken ümmete Mescid-i Aksa'nın ümmetin kalbi olması gerektiğini gösteriyor. Semavata en yakın olan yer olarak Mescid-i Aksa'dan semavata yükselti. Ümmet, Mescid-i Aksa başta olmak üzere topraklarının yalnız Yahudi kafirler tarafından değil Müslüman ismi belki taşıyan kafir ve zalim rejimler tarafından zulüm baskı ve işgal altında tutulduğunu hatırlatmak durumundadır ve bunu hatırlamak durumundadır Allah'ın nizamı Allah'ın adı bu topraklarda tekrar en üstün en yüce ad olmadıkça bu ümmetin felah bulması mümkün değildir. Bu ümmetin rahat yüzü görmesi mümkün değildir. Bu ümmetin en önemlisi peygamberler izinden gitme özelliğini sürdürmesi ve taşıması mümkün değildir. Onun için gelişi güzel dolaşmadı İbrahim aleyhisselam. Hicret etti diyor ve Lut'un Onu ve kardeşinin oğlu Lut'u mübarek kıldığımız amcasının oğlu Lut'u babasının kardeşinin oğlu ya amcasının oğlu mübarek kıldığımız alemler için mübarek kıldığımız bereketli kıldığımız topraklara onu şey ettik kurtardık diyor. i̇bn Abbas'a göre Lut Aleyhisselam e, evet kardeşinin oğlu amcasıydı. E, düzelteyim onu. Amcasıydı ona e, şey edelim. Çünkü bazı muhtelif rivayetler de var. Amca çocukları oldu fakat amcasının oğlu. İbrahim Aleyhisselam Lut Aleyhisselam'ın amcası idi. Kardeşinin oğlu oluyor yani. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا وَيَعْقُوبَ نَافِلًا allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı az önceki derste belirttiğimiz gibi yalnız imam yapmakla bırakmıyor. Ona o yaşına rağmen, geçmiş yaşına rağmen evlat nimetini, torun nimetini de tattırıyor. Ve biz ona İshakı ve nafile olarak Yakub'u verdi veakup onun torunu. ve kullan cealna salihin. İşte nimet ancak böyle tamamımız. Yani Allah'ın verdiği evlat nimeti, akraba nimeti salihlerden olmak suretiyle bu evlat nimeti kemale erer. Ve biz onların hepsini salihler kıldık. Ve cealnahum eimme yehduna bi amrina. Ve biz onları emrimizle hidayete ileten, doğru yola ileten imamlar yaptık. Ve evhayna ileyhim fi'lel-khayrat. Ve biz onlara hayırları işlemeyi vahyettik. Ve başka ve ikame-s-salâ ve ita s Genel olarak bütün hayırları yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi onlara vahyettik. وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ينَ Onlar bizlere ibadet edenler idiler. <gülüyor> i̇badet etmek vasfı onların sürekli gereğini yerine getirdikleri bir vasıfları idi. Kul olmak, onların hiçbir şekilde vazgeçmedikleri güzel bir özellikleriydi. Bunu ihmal etmediler. Bu da Cenab-ı Allah'ın onlara dair büyük bir övgüsüdür. Onlar bize ibadet edenler idiler. Namazın kılınması ve zekatın verilmesi Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ısrarla durduğu ve beraber çokça zikrettiği iki önemli hususiyettir. İki önemli ibadettir. Namazını kılan kısaca öz olarak bedeninin zekatını vermiş olur. Bedenindeki nimetlerin şükrünü Eda etmiş olur. Hasta bile olsak, kötürüm bile olsak, Allah hepimize afiyet versin. Yine de bedenimizdeki nimetlerimiz sayılamayacak kadar çoktur. Zikredildiği üzere, Ayub Aleyhisselam, "Ya Rabbi, dilimle seni zikre ediyorum. Hastalığım dilime de geçmesin ki seni zikre devam edeyim" demiş. Burada yani sahip olduğumuz bir tek organ bile Allah'a umudiyette bir araçtır ve bizim Allah'a umudiyetimiz bedenimizin bir zekatıdır. Bedenimizin şükrüdür. Malımızın zekatı sadakalarımız ve infaklarımız da bizim malımızın şükrüdür alımızı şüksüdür. Farz zekat için belli şartlar var. Fakat İslam sana zekat farz olana kadar sen hiçbir şey infak etme demiyor. Ya yani ne diyor? Yarım hurma tanesi ile dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diyor. Demek ki İnfakın mecbur olmasının bir sınırı var. Fakat nafile infak asgari miktarda herkese mecburdur. Nasıl oluyor? Nafile infak yani zekatın dışındaki infak herkes gücünün yettiği kadar yapmak durumunda olduğu bir infaktır. Buna nafile bile desek netice itibariyle bütün. Müslüman infak etmezse günahkar olur. Günahkar olur. İnfak etmek için borç alan, infak etmek için sadaka alan tarihte büyük şahsiyetlerden bahsediliyor. Müminlerden, Müslümanlardan bahsediliyor. İnfak edeyim diye sadaka alıyor. Başka bir imkanı yok çünkü. Sadaka alıyor. Aldığı sadakanın tamamını veya bir kısmını kendisi sadaka veriyor, infak ediyor. Çünkü infakın insana verdiği ayrı bir zevk vardır. Ayrı bir lezzet vardır. Ona kazandırdığı apayrı bir manevi haz vardır. Cenab-ı Allah lutfuyla hiçbir kimseyi bundan mahrum etmek istememiştir. İşte Namaz ve zekatı yani ibadetin bedeni ve mali boyutunu veya bedeni boyutlu ve mali boyutlu ibadetlerimizi eksiksiz olarak ifa etmek suretiyle neye hak kazanırız veya hangi vasfı hak ederiz? Ve ne lene Onlar bize gerçek manada ibadet eden kullarımızdı. Mertebesi mevzu bahis olur. Lut Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam ile gündeme gelen bir başka peygamber. Değerli kardeşlerim, günümüzde insanlık bizler Lut Aleyhisselam'ın imtihanına benzer bazı yönleriyle benzeyen bir imtihanla karşı karşıyız. Hatta bütün peygamberler bu manada aynı imtihanla karşı karşıyız. Bütün peygamberler türlü münkeratın işlendiği bir toplum içerisinde davalarını taşıdılar, tebliğlerini yaptılar. Fakat galiba günümüzde içinde yaşadığımız bu dünyanın en belirgin özelliği veya belirgin özellikleri ile daha çok Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı kavmi, andırıyor. Bu dünyada günümüz dünyasında çok affedersiniz en sefil şekliyle şehvetlerinin peşinden koşmak bu asrın belki en belirgin özelliklerindendir. Nuktu Aleyhisselam kavmi de böyleydi. Onlarda da ifade yerindeyse ...şehvetin peşinden adice ve serserice gitmek... ...dibe vurmuştu. Ötesi olmazdı. Yalnızca... ...gizli bir şekilde belli bir münkeratı... ...işlemekle kalmamışlardı. ''Vete'tûne fî nâdîkümül münker.'' ...diye Lut Aleyhisselam'ın sitemine muhatap olmuşlardı. Ve siz... Kendi meclislerinizle münkeratı işliyorsunuz demiştik. Meclis içerisinde münkerat işliyorlardı. Açıktan açığa, toplantı yerlerinde. Öyle münkeratı gizli saklı yapmıyorlardı. <gülüyor> Tıpkı günümüz dünyasında olduğu gibi. Ve Peygamber'in bizi tehdit ettiği noktalardan birisi de budur Aleyhisselatü Vesselam sizden öncekileri Yahudi ve Hristiyanları öyle bir takip edeceksiniz ki onlardan birisi yolun ortasında bir mahremiyle civa etse siz de onu yapacaksınız. Maazallah. O halde Lut peygamber gibi bu iffetsiz dünyaya karşı şehvetine tapılan bu sefil insanlığa karşı biz Müslüman olarak peygamberane duruşumuzu, asil duruşumuzu muhafaza etmesini bilmek zorundayız. Onun için Cenab-ı Allah erkeğimizle kadınımızla, Şehvetin arkasından gitmenin başlangıcını teşkil eden gözleri haramdan korumayı emretmektedir. قُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنَا بِصَارِهِمْ وَيَحْفَلُوا فُوُجَهُمْ diyor. mümin erkeklere söyle ey Muhammed gözlerini haramdan korusunlar. Ferçlerini aynı şekilde haramdan korusun. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ <جَهُنَّتِ> Mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini haramdan korusunlar ve ferçlerini bahremiyetlerini namuslarını, hızlarını, iffetlerini korusunlar. <gülüyor> Erkeklere de kadınlara da aynı emirler veriliyor. İfade arındaysa haramın başladığı nokta olan gözden başlıyor. İfade arındaysa maalesef en ileri derecede götürüldüğü yere kadar götürülüyor. Hepsinden korunacaksınız. Bu ikisi arasında da şeyler var. Beraber dolaşmak var. Çok masum çıkma neyse. Kiminle ya? Nasıl oluyor bu iş? Bu işin haramı Hakkı, hukuku yok mu? Nasıl oluyor? Ve buna benzer. Beraber dolaşmaktır, halvettir. Efendime söyleyeyim, el ele tutuşmaktır, tenlerin değinmesidir vesaire vesaire. Cenab-ı Allah gözün haramdan korunmasıyla başlıyor namusun, iffetin, fercin korunmasına kadar hepsini söylüyor. Başka türlü Lut Aleyhisselam'ın dibe vurduğu şehvetlerin peşinden sefilce gitmenin önüne geçilemez. İslam'ın iffet için, namus, şeref ve haysiyet için öngördüğü esaslara riayet edilmediği takdirde varılacak nokta bugünkü beşeriyetin vardığı noktadır. Övünerek çok affedersiniz, bizim Lut kavminin amelini işleyen parlamenterlerimiz var diyorlar. Kendi dilleriyle adı ne olursa olsun bunun şeriatteki dili altları üstlerine getirilen en büyükleri Sedum ve Gomara denilen şehirlerin teşkil ettiği Lut kavminin kasabalarının helak edilmesi ile o büyük ceza ile neticelenen o en berbat beşeriyetin gördüğü en gayri ahlaki iştir. Onun için yok efendime söyleyeyim hani bir zamanlar tanzimat güya ilan edildiği zaman artık gavura gavur demek suç olacaktır. E günümüz öyle bir hale geldi. Ahlaksıza ahlaksızlık yapıyorsun diyemeyeceğimiz bir hale getirilmek isteniyoruz. Çok hazin bir tablo. Belki birileri yarın öbür gün kalkar. Efendim bu bizim haklarımıza aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsediliyor. Hele bunlar kalksın. Burada biraz bizi teselli edecek bir taraf var. İşin yarı mizah yarı ciddi. Tevrat'ta da bundan bir parça bahsediliyor ya önce bir Tevrat'ı değiştirsinler dersiniz. Öylelikle şerlerini bertaraf edebilirsiniz belki. O ayrı bir konu. İş oraya kadar gelmez. Mümin Kur'an-ı Kerim'in hem hattına, yazısına hem hayata geçirilmesine sonuna kadar sahip çıkmak zorundadır. Lut Aleyhisselam'dan bahsedecek ayet-i kerime ve Lut'an âteynâhu hukben ve ilme Biz Lut'a bir hüküm ve bir ilim verdik. Yani Lut'u hatırla demektir. Hükümden kasıt nübüvvettir. İlimden kasıt da dinin emir ve hükümlerini bilmektir. İşte Cenab-ı Allah ona dini nübüvveti verdiği gibi elbette bunun neticesinde dinin bütün emir ve hükümlerini de ona öğretmiş idi. Ve necceynâhu minel karyetilleti tânet ta'melul khabâir. Ve biz onu kötülükleri habaif pis olan kötülük demek. Yalnız kötülük değil. Pislik ve çirkinlik vasfını taşıyan kötülükler aynı zamanda. Gayri ahlaki insanı iğrendiren kötülükler. iğrenç gelen kötülükler. İşte biz onu bu iğrenç ve kötü işleri işleyen o kasabadan kurtardık. Bunların Birisi az önce bahsettiğimiz gibi Sedum ki Sodom diye söylerler gavurlar. i̇bn Abbas'ın söylediğine göre bunlar yedi şehir idi. Cebrail aleyhisselam bunları kaldırmış köklerinden ve semada yükselttiği çıkabildiği kadar, çıkarmaya çıkarmakla emrolunduğu yerden ters çeviri baş aşağı atmıştır. Ve böyle helak edilmişlerdir. İşte şu anda ölü deniz denilen çevredir. <gülüyor> Cenab-ı Allah Lut Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte iman edenleri bir rivayete göre yedi şehirden Birisinde onları kurtarıyor. Yani onlarda sadece kendileri bulunuyor, geri kalanları da helak ediliyor. Dediğimiz gibi bu yaptıkları çirkin, iğrenç kötülükler neydi? Artık kadınlara yaklaşmak gibi fıtri olan bir hadise, hele meşru bir şekilde evlilik hadisesi onlarda bitmişti. Erkekler erkeklerle yetiniyordu ve kadınlar da bunu kabullenmişti adeta. Öyle anlaşılıyor. Bunun kadar sıtratı allak bullak eden bir nokta veyahut da bir vaziyet olamaz. İnsanın, daha doğrusu insanlıkta erkeğin erkeklikten, kadının kadınlıktan çıktı. Mesk deniliyor buna hilkatlerinin tanınmaz hale geldiği böyle bir vaziyet. Günümüz dünyası oraya doğru son hızla gidiyor. Tabii. Daha belki biz 20-30 sene önceydi. İngiltere'de iki erkek papaz resmen papazın önünde bir başka papaz tarafından nikahları kıyılarak evlenmişlerdi. Dediğim hadise en az 40 yıllık hadise. Çok Tabii. Ulan oldu Dedim ki önce parlamenterleri söylüyor. Efendim bana söyleyeyim. Bizim parlament parlamentomuzda efendim, kadınlara yaklaşmayan e, Estağfirullah ve etubu iley. İşlerini bu şekilde erkek erkeğe halleden insanlar var diye övünen ülkeler var. Biz o kadar özgürüz. Ne kadar özgürsünüz. Batsın böyle özgürlüğü. Günah izleme, öz, işleme özgürlüğü. Allah'a başkaldırma özgürlüğü. Allah bunu karşılıksız mı bırakır dersiniz? Vaziyet bu. İnnehum kânu kavme sev'in fâsikîn Şüphesiz onlar bir kötülük toplumu idiler, fâsık idiler. Fâsık, doğru çizgiden çıkmış olan demek. Doğru çizginin dışına çıkmış idiler. Onlar bu böyle. Peki Lut Aleyhisselam'a ne oldu? Ve edhalnahu fi rahmetina. Biz onu rahmetimizin içine aldık. Rahmetimizin içine soktuk. Ona nübüvveti verdik çünkü. Ya. innehu kana min as O salihlerden idi çünkü. Bu işe elverişliydi. Bu işe uygundu. Bu işi yapabilecek ve bu evsafa sahip olabilecek seviyedeydi. Özü itibariyle elverişliydi. Salih. iyi insandı. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'dan bahsedilecek. İnşallah buradan önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanak, la ilma lana illa məllmtena, inna kamil alim ve hakim. Subhan Allah ve bhamdin. الله Allah Al Amin. ve l Ve l muminin Rabbil Alemin. fatiha